Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, yeni bir araştırmaya göre yoğun hava kirliliği koronavirüs ölümlerinde en büyük etkenlerden biri olabilir. Araştırma İtalya'nın 66 bölgesinde İspanya, Fransa ve Almanya'da araştırılan koronavirüs ölümlerinin %78'inin hava kirliliği en yoğun olan 5 bölgede yaşadığını gösteriyor. Araştırmada özellikle dizel yakıtlı araçlar kaynaklı azot dioksit, Seviyeleri ölçülürken hava durumu koşulları da ele alındı. Araştırmayı yürüten Almanya Martin Luther Üniversitesi'nden Yaron Ogen, sonuçları azot dioksitte uzun süre maruz kalmanın koronavirüs ölümlerindeki en büyük etken olabileceğini gösteriyor. Çevremizi zehirlemek, kendimizi de zehirlemek demek. Vücudumuz kronik solunum sıkıntısı yaşadığında enfeksiyonlara karşı daha savunmasız kalıyor, dedi ancak araştırma nedensel bir ilişkiyi değil kuvvetli bir korelasyonu ortaya koyuyor. Ayrıca Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanan ayrı bir araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde mikro partikül yani PM 2.5 kirliliğine bakarak salgın öncesindeki yıllarda kirlilikteki çok büyük oranlardaki artışın bile koronavirüs ölümlerini daha fazla ölümle ilişkilendirdiğini buldu. Londra, Queen Mary Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Griggs'e çalışmanın koronavirüs ölümleri ve azot dioksit seviyeleriyle bağlantılı olabileceğini ancak yaş dağılımındaki farklılıklar gibi başka faktörleri de dahil etmek gerektiğini altını çizdi. Avustralya'da Eylül ayında başlayan yangınların ülkenin yıllık sera gazı salımından çok daha fazla salıma neden olduğu tahmin ediliyor. Hükümetin bir çalışmasına göre yangın mevsimi yaklaşık... 830 milyon ton karbondioksit salımına neden oldu. Eylül ve şubat ayları arasında yaşanan yangınların uluslararası emisyonlarla karşılaştırıldığında Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya ve Japonya'dan sonra 6. sırada olabileceği söyleniyor. Hükümet verilerine göre ılıman kuşaktaki yağmur ormanları yangınların ardından genelde kendini yenileyebiliyor ve önceden salınan karbondioksitleri tekrardan yutabiliyor. Çalışma 2003 yılında Avustralya merkez bölgesinde yaşanan yangın sonucunda ortaya çıkan karbondioksitin yaklaşık %96'sının 2019'a kadar ormanların büyümesiyle tekrar yutulduğunu belirtiyor. Ancak iklim krizinin etkilerinin ormanların yenilenmesini olumsuz etkileyebileceğinin de altı çiziliyor. Ancak diğer bilim insanları Avustralya ormanlarının yangın mevsiminde salınan emisyonları yutabilmesi fikrine çok da olumlu bakmıyor. Normal koşullarda dahi salınan emisyonların yutulabilmesi için ormanların kendilerine onlarca yılda ancak yenileyebileceği konusunda uyarıyor uzmanlar. Hükümet raporu ise yangın kaynaklı emisyonların Avustralya'nın Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflerine ulaşmasına çok az etkisi olacağını söylüyor. Çünkü insan faaliyetleri dışındaki doğal nedenlerden kaynaklanan kirliliklerin Birleşmiş Milletler sera gazı ölçüm kuralları uyarınca dikkate alınmadığı söyleniyor. Rapor ormanların kendini tamamen yenileyeceğini belirtiyor. Ancak rapor emisyonlar dışında hayvanların ölmesi gibi yangınların neden olduğu başka sonuçları ele almıyor. Yangınların hemen ardından gerçekleştirilen bir hükümet analizine göre 113 tür canlı acil yardıma ihtiyaç duyuyordu. Ve bu türlerin en az %30'unun yaşam alanı bu yangınlarla yok olmuştu. Unutmamak gerekir ki tek başına ağaçların bulunduğu Alanları orman olarak nitelendirmek pek doğru olmaz. İçinde canlılardan oluşan bir ekosistem yoksa yani ormanı bir ekosistem olarak düşünmek lazım yoksa bir ağaç topluluğu olarak değil. Aralarında Birleşmiş Milletler Ajansları, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı gıda krizlerine karşı küresel ağ, açlığın temel nedenlerini ele alan 2020 küresel gıda krizi raporunu yayınladı. Rapor 2019'un sonu itibariyle 55 ülke ve bölgede 135 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Bu raporun 2017'deki ilk basımından bu yana en yüksek gıda güvensizliği ve kötü beslenme seviyesi bu. Ayrıca 2019'da 183 milyon kişi zor şartta olarak sınıflandırıldı. Bu akut açlığın en yüksek noktası ve herhangi bir şokla karşılaşıldığında bir krize dönüşebilir. Raporda gıda krizi yaşayan kişiler bölgelere ayrılarak incelenmiş. Buna göre 135 milyon kişinin yarısından fazlası yani 73 milyonu Afrika'da, 43 milyonu Orta Doğu ve Asya'da, 18,5 milyon kişi ise Latin Amerika ve Karayipler'de. Bu eğilimlerin arasındaki ana itici nedenlerse 77 milyon insanı etkileyen çatışma, 34 milyonu etkileyen iklim değişikliği, 24 milyon kişinin maruz kaldığı ekonomik çapkantı. Gıda krizlerine karşı küresel a gıda krizlerinin ana nedenlerinin sürdürülebilir bir şekilde ara almak için var olan girişimleri, ortaklıkları, program ve politika süreçlerini daha iyi entegre etme Bağlama ve yönlendirmenin yolunu arıyor. Anlaşılan bunun için 77 milyonu etkileyen çatışmanın, 34 milyonu etkileyen iklim değişikliğinin ve 24 milyon kişinin maruz kaldığı ekonomik adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor. Kanadalı firmanın Kaz Dağları Kirazlı mevkiyinde altın aramak için 195 bin ağacı kestiğinin açığa çıkmasının ardından burada yurttaşlar nöbet tutmaya başlamıştı. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre nöbette 271 günü tamamlarken Çanakkale Vali İl Umumi Hıfzı Sağ Kurulu kampı koronavirüsünü bahane ederek boşaltılması için tebliğde bulundu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kanın. Gezegenin Geleceği